وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَا sallallahu aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَب۪يًّا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hazirun, bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya cem eden, birleştiren, Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve siz kıymetli kardeşlerimin de ecrini, hasenatını bol ikram eylesin inşallah. Değerli dostlar, Bakara suresinin 74. ayeti kerimesini işleme gayreti içerisinde olacağız inşallah. rahman bugün. Lakin hatırlatmak adına Geçen hafta neyi konuştuk? Onun üzerinde biraz duralım. 67 ile 73 arasını işlemiş idik geçen hafta. Ve de Beni İsrail'in kesme kesmeyle alakalı olan ayetlerini konuşmaya çalışmıştık. Allah Azze ve Celle Beni İsrail'den hani hatırlayın Kerim kardeşlerim Maktulun yani katili bulmak için Musa Aleyhisselam'dan bir talepte bulunmuşlardı. Ve Musa Aleyhisselam'ın onlara getirmiş olduğu haber ise inek kesmeyle alakalı idi. Tabii bunun üzerine gitgeller oldu. İneğin cinsiyeti, keyfiyeti üzerinde zorlamacı bir zihniyet ortaya koydular. Ve en nihayetinde her ne kadar öteleyici bir zihniyetle hareket ettiler idise de ne yaptılar en nihayetinde zor da olsa ayet-i kerimenin ifadesiyle kestiler. 73. ayet-i kerimede ise özellikle Allah Subhanahu ve teala onlar kesilen ineğin parçasını maktulun kabrine üzerine vurdular ve maktul katilin kim olduğunu haber verdiğini 73. ayet-i kerimede bizlere serdediyor. Şimdi bu ciddi manada bir mucize Kerim kardeşlerim. Bir düşünün, tasavvur edin. Ölü yani mefta yatıyor ve ortada bir katil var ve onun katil yani maktulun katilini bulabilmek için Allah azza ve celle onlardan inek kesmeyi istiyor. Kesilen ineğin bir parçasını da o ölünün üzerine vurmalarını istiyor ve en nihayetinde diriliyor ve katilin kim olduğunu söylüyor. Tasavvuru bile acayip. Bu bir mucize. Bu işin Allah Azza ve Celle'nin kudretinde olduğunu görmek içten bile değil. Öyle değil mi? İman ettiler. Gördüler. Bir daha Beni İsrail Allah Azza ve Celle'nin kudretine şahit oldular. Ve işte şimdi 74. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Allah Azza ve Celle 74. ayeti kerimede beni İsrail'i taşa benzetiyor subhanallah acaba beni İsrail'i Allah niçin taşa benzetiyor ayeti kerimenin içerisinden biz bunu anlıyoruz diyor ki taşlardan öyleleri var ki diyor ki içerisinden su akar böylelikle faydalı bir taştır kimileri ise bir şeyleri korur böylelikle faydalı bir taştır Kimisi de diyor Allah korkusundan yuvarlanır. Böyle bir vasva sahip taştır. Ama diyor Beni İsrail ayettir. Aynen ifade ediyorum. Hiçbir işe yaramayan kasvetli bir taştır. Subhanallah. Allahu u Azimuşşan'ın bir kavmi böyle tasvir ve betimlediğini düşünün. Niçin ola ki? Yani ne ola ki Allah Aziz beni İsraili taşa benzetiyor, o da şu. Onlar diyor eski adetlerine geri döndüler. Yani eski alışkanlıklarını terk etmediler. Biz onlara mucize gösterdik. Defaatlerce öyle değil mi? Bir değil, iki değil, çoklarca defa. Allah Subhanahu ve Taala onlara mucize gösterdi. Allah Subhanahu ve Taala girin dedi girmediler şu şekilde girin dediler yine girmediler Allah affetti Allah Subhanahu ve teala onlara mağfiret etti ve birçok defa Allah Subhanahu ve teala mucize gösterdi onlara Musa aleyhisselamın peygamberliğine iman etsinler onun getirdiği risalete iman etsinler ve tasdik etsinler Musa aleyhisselamın getirdiği risalet gereği hayatlarını düzenlesinler diye Allah beni İsrail'e ibret olsun diye mucizeler gönderdi ama diyor ki Allah subhanehu ve teala ya daha az önce bunu belki bir dakika, iki dakika, üç gün yahut da beş gün bir zaman dilimi olarak sınırlandırmak çok doğru olmaz. Ama az önce Allah subhanehu ve teala senin kadir olmadığın, katilini bulmakta zorlandığın bir işte Allah etin bir parçasıyla katilin kim olduğunu gösterdi. Sen öyle bir cüretkar davranıyorsun ki yine Allah subhanehu ve teala'ya ve onun peygamberine Musa Aleyhisselam'a asi geliyorsun. Gereği gibi amel etmiyorsun. Ve inanın sizlerden de istirhamım kerim dostlar. Buradan ayrıldığımız vakit evinize doğru yol alırken yahut da başınızı yastığa koyduğunuz vakit Allah Subhanahu ve Taala'nın bir kavmi yahut da parantez içerisinde sizi bir taşa benzettiğini düşünün. Hatta bazı taşları da örneklendirerek onlar işe yarar da Beni İsrail kasvetlidir. Hiç işe yaramaz diyor Allah subhanahu ve teala. Niçin biliyor musunuz? Çünkü taş değişkenlik arz etmiyordu ondan. Yani Allah subhanahu ve teala şunu murat ediyor. Biz onlara risalet gönderdik. Biz onlara hayatlarını düzenlesin diye bir peygamber gönderdik. Bu ne demek? Birazdan da inşallah rahman değineceğim. Sizin, bizim bir hayat anlayışımız var. Bu Beni İsrail için de geçerliydi. Hayatlarını bazı şartlarla idame ediyorlardı. Ama peygamber geldi. Peygamberliğini ispat etti. Ve onunla birlikte hem dünyalarını hem de ukbalarının saadetinin teminatı için Allah risalet gönderdi. Bunun Türkçesi şu kerim dostlar. Hayatını eski alışkanlıklarında olduğu gibi değil Allah'ın ve onun peygamberinin istediği gibi düzenleyeceksin. Başka bir tabirle taş gibi olmayacaksın. İnandığın fikirler, inandığın düşünceler eski alışkanlıklarından Allah'ın ve onun peygamberinin istediği gibi seni değiştirecek. Yoksa hangi ithamla Hangi şeyle maruz kalırız? Tehditle Allah korusun. Beni İsrail'e Allah subhanahu ve teâlâ'nın itham ettiği gibi. Nedir o? Taş. Taş, bir koyun şöyle taşı, seneler sonra ne olur? hala taştır. Değişmez. İşte o denli değişmezlik anlayışına sahip olduğu için Beni İsrail, Allah taşa benzetti. Burada hayırlı bir değişimden bahsetmiyorum. Hayırlı değişim olmalı. Ama kasıt ve murat şu. Bir hayat anlayışımız var. İslam gelmiş. Beni İsrail'in üzerinden konuşacaksak, Musa aleyhisselam gelmiş. Demiş ki ben, Allah'ın peygamberiyim. Sizin hem dünyanızı hem de ukbağınızın kurtuluşu için gönderildim. Bunun reçetesi de şu. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Allah azze ve celle onu yapma diyorsa, yapmayacaksın. Allah azza ve celle eskiden yapmıyordun ama şimdi yapacaksın diyorsa yapacaksın. Bu değiş hani değişmezliği örneklendirirken taşa benzetirken bunu kastettik. Bir düşünün ya. Aziz dostlar, siz betimleyin, siz tasvir edin. Bir peygamber geliyor. Siz onlara siz o peygambere iman ettiğinizin teminatını veriyorsunuz. Hani daha önce de çoklarca defa ifade ettim. Sözleşmenin altına bir ıslak imzanız var. Ben Allah'a ve O'nun peygamberine, O'nun getirdiklerine iman ediyorum. Onların bizim hem dünyamız hem de için düzenledikleri şeylerin altına imzamı atarım. Böyle diyorsun. Sonra... Daha üç dakika geçmeden mucizeye şahit olmuş olmana rağmen Dönüyorsun eski haline Taş gibi oluyorsun Hiç kimseye faydan olmaz hale geliyorsun İşte Allah Subhanahu ve Teala onun için beni İsrail'in bu halini taşa benzetmiş Bunu belki şöyle bir örneğin üzerinden daha da iyi anlayabiliriz Az önce ısrarla bir cümle ifade ettim. Hatırlayınız. Dedim ki, sahip olduğumuz fikirler, biz bu fikirleri inandığımız değerlerden alıyoruz. Bir şeye inanıyoruz. Bizim adımıza, bizim dinimiz adına konuşuyorum şimdi. Yani beni İsrail'in üzerinden kendimizi örneklendirmeye çalışıyorum. Biz Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Onun getirdiği Kur'an'a iman ettik. Nasıl iman ettik? Âmenna ve saddakna dedik. Semihna ve ata'na dedik. Şimdi bir tasavvur edin. Aziz dostlar. Allah ve onun peygamberi iman ettiğimizi iddia ettiğimiz kaynaklar sizden şöyle şöyle davranın. Böyle böyle de davranmayın diye sizlerde emirlerde bulunuyor. Bizden bazı hususları istiyor. Ve düşünün siz eski alışkanlığınızı var olan kötü bir alışkanlığınızı Allah sizden terk etmeyi istiyor. Buna çoklarca örnek verilebilir. Sahabelerden birazdan zikreteceğiz inşallah. Bir düşünün indiği zaman içki ayeti öyle değil mi? Herkes kolaylıkla içki tüketebiliyorken anında bırakmadılarını Allah aşkına istisnalar hariç. Risalete tabi olan ashab, içki alışkanlığına geri döndüğüne şahit oldunuz mu? İstisnalar hariç dedim. Şeytanın galip gelip de böyle bir davranışa tevessül edenler hariç dedim. Ama o alışkanlığa topluca dönüş yapmadılar. Yani inandıkları değerler onları değiştirdi. Bizim için de aynı şey Kerim kardeşlerim. Bugünün en büyük övdü. Bu ayetin bize en büyük ikramı bu olsun olmaz mı? Ne olsun? Allah Subhanahu ve Teala ve Resulü bizden bir şey istediyse ve biz normalde onu yapıyorsak ve Allah Subhanahu ve Teala yapmayın diyorsa nokta. Yapmayacağız. Allah Subhanahu ve Teala aksini istiyorsa aksini yapacağız yani bu manada eski haram adına söylüyorum o alışkanlarımıza alışkanlıklarımıza tekrar rucu etmeyeceğiz inandığımız değerler bizi değiştirecek not eden kardeşlerimiz için söylüyorum Beni İsrail böyle olmadığı için Allah subhanahu ve kızdı Allah subhanahu ve teala'nın gadabına oldular inandığımız değerler İnancımız, sahip olduğumuz fikirler ve değerler bizi değiştirmeli. Değiştirecek. Yani Allah'ın ve Peygamberinin istediği kulluk formatına bürünmeliyiz. İnşallahı rahman. Hollanda'da bir iş yerinde çalışırken, hiç unutmuyorum. İnanın bu ayeti kerimenin üzerinde tefekkür ederken ilk bu aklıma geldi. Uzun değil. Sadece bir cümle paylaşacağım inşallah. Hollanda'da çalışırken Hollandalı ve Allah Kesinlikle iman etmeyen bir kafir Allah bilmez Peygamber bilmez Dünya bilmez ahiret bilmez Böyle bir adam inansız bir adam Tabi işe başladım ben namaz kılıyorum Patron geldi dedi ki namazlarını Hesapladım günde bir saati Toplam buluyor Namazıyla abdesiyle vesairesiyle Dedi ki maaşından keseceğim Dedim kes Orada da neredeyse bir 20-30 tane Türk-Müslüman çalışıyoruz. Ve benden başka kimse de namaz kılmıyor. Subhanallah ne kadar ilginç. Dikkat edin. Bir gün yemek yiyoruz. O inançsız dediğim o Hollandalı dedi ki Abdullah sana bir şey soracağım. Hatta dedi sana sorarken diğer 20 arkadaş da dinlesin. Siz dedi aynı inancı paylaşmıyor musunuz? Dedim ki naam. Yani evet. Evet. Paylaşıyoruz. Aynı değerlere iman etmiyor musunuz? Aynı değerlere iman ediyoruz. Dedi ki pek aklım ermez ama dedi ki senin imanın seni değiştirmiş. Onların imanı onları değiştirmemiş. Taş gibiler dedi. <gülüyor> Oldukları yerde benim gibi duruyorlar dedi. Subhanallah. Bunu söyleyen Müfessir birisi değil Bunu söyleyen Kuran üzerinde Etüt yapmış birisi değil vallahi Kafir birisi inansız birisi Dedi ki taş gibi yerlerinde oturup duruyorlar Senin imanın onları değiştirmiş Onları niye değiştirmemiş Ben buradan azığımı aldım Ve dedim ki bunu kardeşlerimle paylaşayım İşte inandığımız değerler Bizi değiştirecek İşe yaramaz taş gibi oturup durmayacağız. Allah bizden ne istediyse, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden neyi emrediyse, ala aynina ve raksina diyeceğiz. Eski varsa, şer'i hükümle muhatap olmadan önceki alışkanlıklarımız stop diyeceğiz. Allah benden bunu istemiyorsa, ben buna nokta koydum diyeceğiz. İnşallah rahman. Onun için bence bu akşam hep birlikte birbirimizi ve kendimizi sorgulayalım. İnandığımız değerler bizleri ne kadar değiştiriyor? Tabii kolay değil. Sizlere tenzih ederim ama bazı alışkanlıklarımızın olduğunu düşünelim. Demek günah yapmaya meyilliyiz adam oğlu olarak Allah muhafaza. Ama birisi gelir de size derse ki kardeşim bak Allah Subhanahu ve Taala'nın bu konuyla alakalı olarak hükmü böyle. Bu alışkanlığından vazgeç. Bitti. O alışkanlığımızdan vazgeçeceğiz. Kolay mı? Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay mı? Değil. Değil Kerim kardeşlerim. Paris diye bir bilim adamı alışkanlığı tarif etmiş. Herkese sorsam desem ki, herkese sorsam desem ki, hepiniz birer alışkanlığı tarif edin, Herkes der ki ya yapmakla işte bağımlı oldum. Değil mi? Üç aşağı beş yukarı böyle bir tarif getiririz. Böyle bir betimleme yaparız. Ama Paris dediğimiz adam alışkanlığı o kadar güzel tarif etmiş ki inanın ezberlemenizi istirham ediyorum. Aynen şu anahtarları kaybolmuş bir kelepçe. Elleriniz bağlı ve anahtarı kaybolmuş. Kurtulmak olanaksız mı? Hayır. Bir yolu bulunur, kurtulunur. Çilingirci'ye gidersin, kurtulursun. İşin tekniğini biliyorsan kurtulursun. Yerinden parmağını çıkarırsın, kurtulursun. Ama kolay mı? Kelepçeden kurtulmak kolay mı? Değil. Ama imkansız mı? Hayır. Onun için varsa şer'i hükümle muhatap olmadan önceki alışkanlıklarımız şer'i hüküm neydi? Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü'nün yani Şari'nin kulların fiilleriyle alakalı olan hitabı Sana dediyse Allah'ım ey kulum filan Şu alışkanlığından vazgeç Bitti Gerekirse Ashab-ı kiram gibi Şu işaret parmağını ümüğüne sokacaksın Midendeki o içkiyi çıkartacaksın Alışkanlık malışkanlık demeyeceksin noktayı koyacaksın. Onun için alışkanlıktan kurtulmak kolay değil ama imkansız da değil. Şari'inin hitabına kulak vereceğiz. İşte beni İsrail'i hep zinde tutun. Alışkanlıkları vardı. Avlanmada da öyleydi değil mi? Balıkta da öyleydi. Gittiler gittiler eski alışkanlıklarına gittiler. Ya Allah subhanahu wa ta'ala senin hayatınla ilgili onunla ilgili bir ahkamı var. Onu dinleyeceksin. Ama dedi ki alışkanlıktan kurtulmak kolay değil. Gencin bir tanesi hayatında hep gayrimeşru işler yapmış. Size şimdi alışkanlıktan vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu anlatacağım. Bu ayeti daha iyi anlamış olacağız inşallah ve Gayrimeşru bir hayat yaşıyormuş genç. Hiç meşru bir işi olmamış. Gayrimeşru dediğim zaman ne aklınıza geliyorsa o gelsin oldu mu? Ne geliyorsa o gelsin. Hepsi varmış gençte. Allah bizi muhafaza etsin. Ama İslam'la tanışıyor. Fikirlerden ikna oluyor. Bir dönüş yapıyor muhterem kardeşlerim. Subhanallah. Akıllara zarar müthiş gayr-u yerine tamamen meşru bir hayat namaz, abdest, namaz dualarından başlamış namaz duaları bitmiş kesmemiş bizim genci oturmuş hafızlık yapmaya niyetlenmiş Kur'an'ı öğrenmiş hafız olmuş demiş ki şimdi dini az buçuk yaşamaya başladık bunu demiş haç, haç farizası süsler bir de hacca gideyim geleyim hacca gitmiş gelmiş demiş ki böyle olmuyor ben demiş, iyicene Allah Azza ve Celle'nin bizlerden muradını anlamak için demiş, ilim öğreneceğim. Öyleyse böyle, geçmişimizi temizlemek adına, Allah'a bir mazeret sunmak adına gitmiş Arabistan'a. Bizim genç. Oturmuş bir tane şeyhin dizinin dibine. Hadis başlamışlar, ulumul hadise. Tefsir başlamışlar, ulumut tefsire. Ama gencimizin bir alışkanlığı varmış. Sabitesi varmış. 33 tesbih kullanırmış. O eski yani bunun gayrı meşru bir iş olduğunu anlatmak için söylemiyorum. Bir alışkanlık olduğu için söylüyorum. Tabi şeyhinin dibine oturmuş. Ders 3-5 tane böyle ilim talebesiyle ders görürlerken elinde tesbih tabi. Biraz da böyle taşı sert olan bir tesbih olursa ses çıkarır. Şeyh'in dikkatini çekmiş ama gerçekten herkes o gence de gıptayla bakıyormuş. Ta gelmiş Türkiye'den Arabistan'a hiç para yok, pul yok, masraflarını kendisi karşılıyor. Sadece Allah'ın ilmini öğrenmek için herkes gıptayla bakıyor. Şeyh'i direkt söylemek istememiş. Bir öğrencisini çağırmış demiş ki, kardeşinize söyleyin. Ders esnasında demiş şöyle... Tesbihini demiş böyle sallayıp durmasın. Ama hakikaten böyle eski alışkanlığı gereği sallıyormuş tesbihini. Öğrencisi demiş ki kardeşim Allah selametini versin senin. Ama demiş ilim meclislerinde halakalarında şu tesbihi şöyle sallama olur mu? Çünkü ilim meclisine yakışmıyor demiş. Hay hay. da Biz yakıştığı ve yakışmadığını tartışmıyoruz. Bir alışkanlığın üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hay hay demiş. Tabi derse oturmuşlar. Bir gün geçmiş iki gün geçmiş ama genç derse konsantre olamıyor çıkarmış tespihi hem ders dinliyor hem de sallıyor. Şeyh'i yine rahatsız olmuş bir böyle iki böyle genci rahatsız etmemek için her defasında haber gönderiyor ama genç alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İlimde almak istiyor tespihi de sallıyor. En sonunda şeyhin kendisi yanına gelmiş demiş ki evlat şeyh tabi daha önce düşünmüş. Demiş ki ne yapsam ve ne desem de demiş bu ilim halakasında bu tesbih sallamaktan bunu vazgeçirsem. Demiş ki Allah denildiği zaman sevap var ya var. Demiş ki evlat sen bu tesbih sallayıp duruyorsun ama herhalde bu işin hakikatını bilmiyorsun. O tesbih danelerinin demiş üzerinde her birisinde melaike var. Asılı duruyor demiş. Öyle mi hocam ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Astagfirullah el Katmış cebine tesbih. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, üç gün geçmiş Bizim genç boncuk boncuk terliyormuş derste Böyle hem ders dinliyor Hem de böyle kendisini germiş yani Eli tesbihine gidiyor melekler aklına geliyor Tesbihi çıkarmış, almış avcuna Ucundan da tutmuş imamesinden Bir sağına bakmış, bir soluna Bir yukarıya bakmış, bir aşağıya Demiş ki tutunun melekeler <gülüyor> Yine de sallamış tesbihini ve çocuk hayırlısıyla o mektapten mezun olmuş. Ama alışkanlığından vazgeçmiş mi? Hayır. Bu alışkanlıklarımız eğer gayrı ise ki Allah bize bu konuyla alakalı bir hitabı söz konusu ise vallahi orada noktayı koyacağız. Öyle değil mi? Onun için bize belki bu anekdotun böyle bir hatırası ve öğretisi olsun. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak kolay değil. Anahtarını kaybetmişiz çünkü ama imkansız da değil. Onun için Allah bizden bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemizi arzu ettiyse, önceki hayatımızda Allah Azza ve Celle'nin hükmü haramsa ve değiştiyse, Allah onu yapmayın diyorsa, o işi yapmayacağız Kerim kardeşlerim. İstedim ki, hani bununla ilgili çoklarca örnek vermek mümkün. Az önce dedim ya, bunu sahabelerin içki örneğinden süsleyebiliriz. Başörtü örneğinden sahabe ikramın süsleyebiliriz. Öyle değil mi? Ve faiz örneğinden aynı şekilde örneklendirebiliriz. Ama ben alışkanlık deyince aklıma gelen bir örneği inşallah paylaşmak istiyorum. Eus ve hazreç desem size muhterem hazirun Eus ve Hazreç desem aklınıza ilk gelen şey ne olur? Allah sizlerden razı olsun. Husumet gelir değil mi? Birbirlerini katletmek gelir. Kaç yıl? Yüzlerce yıl. Önü arkası bilinmiyor. Gerçi arkası elhamdülillah İslam noktayı koydu da öncesi bilinmiyor. Farklı rivayetler var. Eus ve Hazreç. Düşmanlığın Derecesini ben anlatayım Siz, Sizler kurgulayın inşallah Evsli Medine sokaklarında dolaşırken nasıl dolaşıyordu Anlatayım Bir eli Kılıcının kabzasında Bir eli de Kılıcının kınında Evsli Medine'de sokakta yürürken böyle dolaşıyor Evsli Acaba köşeyi dönersem bir tane hazreçliye rast gelir de onu öldürür müyüm? Allahu akbar Hazreçli nasıl dolaşıyor? Siz söyleyin Bir eli kabzasında Bir eli de kınında Acaba şu köşeyi dönersem Bir evsliye rastlarım da onun kellesini uçurur muyum diye Allahu akbar Husumet Onların düşman olduğunu Allah bize ayetinde haber veriyor Ama İslam geliyor. Subhanallah. Yıllarca hiçbir şeyin aralarını düzeltmeye muhtedir olamadığı ama İslam'ın muhtedir olduğu bir nimeti bahşediyor Allah. İslam akidesinde kardeşlik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bihabdillâh. Vatcimu bhablillahi jami'ou, ve la tafrakou. Diyor ki Allah'ın ipine sım sıkı sarılın. Tefrika etmeyin, olmayın. Diyor ki Allah Subhânahu wa Ta'aala: "Vzkoru nimet Allah ya alaykum, ız kumtum ağdaan, faallf kulubikum, Allah'ın nimetini hatırlayın. Siz diyor birbirlerinizi düşman idiniz. Hangi denli düşman? Az önce tarif ettiğimiz şekilde düşman. Sadece iki tane arasında küskünlük olan bir düşmanlıktan bahsetmiyorum. Medine sokaklarında acaba bir hazretli görür de öldürme şerefine nail olabilir miyim? Acaba bir evistiği görüp de onu öldürme şerefine nail olabilir miyim derecesinde bir husumet? Diyor ki Allah'ın nimetini hatırlayın. Siz düşman idiniz, Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz. Bir soru sorayım mı size? Siz hiç İslam'dan sonra birbirlerini öldüren kardeş gördünüz mü Medine'de? Vallahi görmedik. İşin fitne boyutu ayrı, oraya girmiyorum. Ama sadece kabile kavgasından ötürü, ırkçılıktan, milliyetçilikten, Birbirlerini öldüren Eus ve Khazreçli'ye şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Ama böyle bir düşmanlığın bakın İslam'ın emriyle nasıl bir kardeşliğe dönüşür. Hepinizin bildiği bir hadisedir ama ben hatırlatmak istedim affınıza sığınarak. Düşmanlıktan nereye? Subhanallah. Allah bize de böyle anlayış ikram etsin. Yermuk'a götüreceğim sizi. Yarmuk savaşına. Yarmuk. Çok Müslüman sahabe katledildi. Böyle 40-50 derece sıcaklık. Sahabelerin her birisinin dudakları çatlar bezisine geldi sıcaklıktan. Ama uzatmıyorum. Düşmanlıktan birbirlerini katletme arzusu ve hevesi olan bir anlayıştan... Kendi canı ve malı, nefsi yerine kardeşini tercih etmeye, İslam nasıl bir köprü oldu onu anlatacağım. Huzeyfe radıyallahu an anlatacak bunu. Diyor ki Yarmuk'ta bitti, savaş bitti, biz diyor, savaş meydanını geziyoruz ama diyor bir gözüm de diyor amcamın oğlu Haris'i arıyor. Acaba vaziyetine şehit mi oldu, Gazim mi, yaşıyor mu? Onu diyor gözümün ucuyla savaş meydanında Haris'i ararken diyor ki Haris'i gördüm. Diyor ki kendisi kana bulanmıştı neredeyse tanıyamadım. Huzeyfa'nın kendisi anlatıyor. Diyor ki ihtiyaten giderken savaş meydanında olur da birisini görürsem belki su ister diye diyor suluğumu da yanıma aldım. Diyor ki gözüyle konuşamıyordu. Gözüyle diyor suluğunu işaret etti. Sadece. Rivayet aynen böyle. Diyor ki gözüyle işaret etti suluğunu. Tam diyor vallahi dudağına götürürken aradı Allahu anh Allah'ını seven su getirsin dedi diyor. Subhanallah. Suyu içmemiz kaç saniyemizde alır? Ve siz ölmek üzeresiniz. İçiyim de siz saniye tutun He? Sahabe ölmek üzere Normal bir hayat değil Normal bir vaka değil Ölmek üzeresin Konuşmaya dermanın yok Su istemişsin Su dudağına kadar gelmiş Allah'ını seven bana bir su versin İkrima radıyallahu anh Aynen su isteyen gözü Şunu yapıyor Diyor ki ikrimeye götür Allahu akbar. İkrimeye gidiyor. Yani öyle dedi gidiyor. İkrime aynı şekilde radiyallahu an. İkrime yıllarca İslam'ın tahrif olması için yok olması için kılıç sallayan birisi değil miydi? Allah onu İslam'la izzetlendirmedi mi? Daha önce gördüğü yerde ölmeyi murat ettiği sahabesi yanı başında bu sefer dedi ki Allah'ını seven bana su versin. İkrime dudağındaki suyu içmeden dedi ki İyâs'a götürün. İçtidiniz mi İyâs radıyallahu an? İkrime radıyallahu an suyu içmedi. Aynen. İşte dedi ki onu İyâs'a götür. Huzeyfe İkrime'den İyâs'a giderken İyâs şehit oldu. İyas su istedi ama suyu içmeye nail olamadı. Allah onu cennette içirmek üzere yanına aldı. Dedi ki İyas şehit oldu. Bari ikrimeye suyu yetiştireyim Uzaife. Koştu. İkrime şehit olmuştu. Allah onu kana kana içirmek için yanına aldı. Dedi ki ikrimeye nasip olmadı. Amcamın oğlu Haris'e nasip olsun. Gitti suyu Haris'e götürdü. Harisa da nasip olmadı. Allah onları yanına aldı. Bunlar İslam'dan önce ne idi? Bunlar düşmandı. Bunların birbirlerini öldürmek gibi bir alışkanlıkları vardı. Bir Müslüman, bir adam görsem de öldürsem gibi. Allahu ekber. Sizi tasvir edin. Ölmek üzeresin ve bir yudum suya ihtiyacın var. Kardeşini duyuyorsun ve vallahi nefsine kardeşini tercih ediyorsun. Bir değil, iki değil, üç kere tekrar ediyor aynı olay. Ama Allah kardeşliği emretmedi mi? Onlar öyle kimseler ki nefsi arzular için kardeşini tercih ederler. Allah bizlere böyle anlayış ikram etsin aziz dostlar. İşte beni İsrail'i taşa benzetiyor. Ve Allah'ın emirleri bizi değiştirecek ve gayri meşru alışkanlıklarımıza da son vermeyi bize bu ayet-i kerime öğretiyor aziz dostlar. 75. ayet-i kerimeden devam edecek olursak inşallahürahman. 75. ayet-i kerimede Allah Ala ve Teala Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve ashabı kiramın üzerinden bize bir ders öğretiyor. Bütün ayetlerde olduğu gibi şüphesiz Diyor ki siz o Yahudilere niye ısrar ediyorsunuz da diyor. Onlar inanmazlar. Onlar diyor inatçıdır da yani. inanmayacaklarını bile bile onlara hala siz gidiyorsunuz. Ama burası zaten malum. Bakara suresinin girişinde de az çok bununla ilgili konuşmuştuk. Ama bu ayetin ikinci bir kısmı var ki orası daha mühim. Diyor ki ayeti kerimede. Hele diyor onların içlerinde bazıları var ki bilginleri bile bile diyor Allah azza ve celle'nin hükümlerini ve ayetlerini tahrif ederler. İşlerini biliyor musunuz onların aziz dostlar? Oturup Allah'ın ayetleri yanlış anlaşılsın, muradını tahrif edeyim diye ayetleri tahrif etmek. Yuharrifunel kelime an mevadihi diyor başka bir ayet-i kerimede. Onlar bu Yahudi ahlakıdır. Nedir? Yuharrifunel kelime an mevadihi. Onlar anlaşılması gereken mevzunun dışına çıkılsın diye ayetleri ve kavramları tahrif ederler. Diyor ki ayet-i kerimede işte içlerinde de bazıları var ki işleri, güçleri Allah'ın hükümlerini ve ayetlerini tahrif etmek. Ben de istedim ki, bilginlerden ve alimlerden bahsediyor ya, günümüzde de bu konuda biraz muzdaripiz. Öyle değil mi aziz dostlar? Muzdarip miyiz? Vallahi öyleyiz. Maalesef. Üzülüyoruz bak hepimiz maalesef diyoruz. Bir üzüntü ifadesi değil mi? Vücudumuz konuşuyor yani. Çünkü razı değiliz. Allah da razı değil. Allah bir şeyi murat etmişken sen onu tahrif ediyorsun. Ve de en önemlisi bu toplum ve ümmet sana alim gözüyle bakıyor. Ama sen oturmuşsun işini, gücünü, mesaini Allah Azza ve Celle'nin muradı farklı anlaşılsın diye gayret sarf ediyorsun. Dedim ki bu konuya temas etmek lazım. Bu konuyu biraz konuşmak lazım. İlk önce biraz ayet, ayetlerin ve hadislerin üzerinden alimlerin pozisyonunu tanıyalım isterseniz. Yani alimlere Allah nasıl yaklaşıyor? Bakın Allah'ın alimlerle ilgili bir diyaloğu var. Allah Azza ve Celle'nin nazarında alimlerin statüsü var. Çünkü nedenini söylüyorum yazın. Ümmet alimlerin ağzına bakıyor da ondan. Ve olması gereken de o. Allah Subhane ve Teala ayeti kerimede buyuruyor ki İnma yehşallaha min Allah'tan hakkıyla ancak muttaki alimler korkar. Muttaki alimlerin statüsünü belirliyor Allah. Yine bir hadis-i şerifte ve hepinizin bildiği bir hadis malum. İnnel <gülüyor> ulema Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Alimler nebi'lerin varisleridirler. Buyurun. Ümmet alimin ağzına bakıyor. Alim ne dediyse ümmet onu takip ediyor. Ve dedim ki az önce bu ayete girizgah yaparken bu konuda biz dedim. Evet. Günümüz vakasından bir örnekle neyi kastettiğimi anlatmaya çalışacağım inşallah. Alimler yol gösteriyor dedik. Kandil var ya meşale onlar önden Ümmet arkasından. Çünkü onlar ümmete bilmediklerini öğretiyor. Her zaman ön ön softa alıyor yerini. Öyle değil mi? Yani ümmetin nazarında bir itibarları var. Ama bugün biz ümmetin rağbet gösterdiği ve önemsediği alim kesiminden insanların, zavvatların, Çıkıp bir örnek üzerinden söyleyeceğim bunu. Çoklarcası mümkün ama bir örneğin üzerinden demokrasinin meşruluğunu anlatıyor. Bakın. Az önce ayeti anlamaya çalışın lütfen. İstirham ediyorum. Oturup işleri, güçleri tahrif etmektir dedik. Şimdi alim, ümmetin alim gözüyle baktığı zavat o zat çıkıyor, diyor ki, demokrasi diyor İslam'dandır. Meşrudur. İnanın. Hatta ifadeyi aynen söyleyeyim mi? Sizden not alın. Diyor ki: "Demokrasinin alasını Raşid Halifeler uygulamıştır. Seçmişlerdir, seçilmişlerdir." Demokrasiyi seçmek ve seçilmek şeklinde tarif etmiştir vesselam. Bu sefer ümmet diyoruz ki kardeşim, demokrasiden Allah razı değil. Bir küfür nizamıdır. Allah Azze ve Celle'nin ekarte edilmesinin diğer bir adıdır demokrasi. Ben bir Müslümana, demokrasiyi evet diyen bir Müslümana şu cümleyi sarf etsem nasıl bir cevap alırım? Senin demokrasi dediğin şey, Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı vermemektir desem, demokrasiyi onaylar mı? Onaylamaz. E böyle tarifle o zaman mübarek alim, böyle konuş. Adana'nın Çukurova ilçesinde hiç unutmuyorum. Takriben bir sene oldu. Hangi seçimlerde hatırlamıyorum. Haber takibatı yapan kardeşlerimizin malumudur. Ve örnek olarak aldım. Çünkü ciddi bir polemik yaşamıştık bir hocayla bir alimle. Çukurova ilçesinde haberlerde rast geldim. Hatta bununla ilgili bir makale kalemi almıştım. Demokrasi kültürümüzü geliştirmek adına başkanlık seçimi. Haber ilgimi çekti. Adana'da. Açtım haberi, detaylarını okudum. Şundan bahsediyor. Subhanallah. İlkokul ve ortaokul öğrencileri başkan seçecek. Sınıf başkanı ya. Muhtar değil. Belediye değil, milletvekili değil. Bir şey değil. Sadece sınıf başkanı. İlkokul 3, 4, 5, 6, ortaokul neyse. Sıradan işlerin düzenlenmesini sağlayacak sınıf başkanı seçecek. Kabin yapmışlar pusula bastırmışlar. Fotoğraflar var ve altında seçim kampanyaları broşürler. Oranın kaymakamı konuşuyor. Diyor ki: "Ülkemizde ve ilçemizde demokrasi kültürünü, seçme ve seçilme kültürünü öğrencilerimizde yerleştirmek için erkenden diyor vaziyet aldık." Bir alimle polemiğe girdik. Hatta ümmetle girdik. Toplumla girdik, dedi ki aslında dedi kaymakam yanlış söylemiyor. Şu şu alim değil midir? Demokrasiyi seçme ve seçilme şeklinde tarif eden. Buyur. Ümmete ne diyeceksin? Ümmete hangi kabahatı bulacaksın? Çünkü alim oturmuş, demokrasi eşittir. Eşittir işareti var ya. Seçme ve seçilme. Alasını da raşid halifeler yapmıştır. Buyurun kandil oldu zifiri karanlık ümmet girdi bir çıkmaz yola subhanallah niçin çünkü alim ona meşale olmadı da ondan ama demokrasinin vakası bu değil demokrasinin vakasını az önce birkaç cümleyle ifade ettim vallahi demokrasi seçmek ve seçilmek değildir vakası da böyle değildir vallahi böyle değildir demokrasinin fiili vakası Allah'a söz hakkı vermemektir Beşeriyeti en iyi tanyan ve yaratan Allah Azza Ve Celle'nin akarte edilip, beşere söz yetkisi vermek demektir. Hiçbir alimini onaylayamaz. Onaylayan alime de biz, be iznillah itaale itiraz ederiz. Alimlerin statüsünden devam edeceğim. Örnek vereceğim. Bir ata sözü var. Ata sözünü söyleyim inşallah. Muhteşem bir şey ve atasözünün üzerinden de bunu iki tane hikayeyle zenginleştireceğim inşallah rahmet o. İza zallal alimu, zallal alimu. Allah'a vakıf var. Alimu ile alimunun arasında da sadece hareke farkı var. Ama Subhanallah manaya bakın. Alimu, eğer zallal alim er alim sendeler ve düşerse zallal alim alem sendeler. Ben demedim. Bunu bu işi bilenler söylemiş. Neydi? Tekrar edeyim inşallah. İza zallal alim zallal alim. Bugün ümmet Düşüyor ve sendeliyorsa vallahi kabahatlısı Allah'tan hakkıyla ittika etmeyen alimlerdir. O kadar net söylüyorum. Musebbiptir. İmam Ebu Hanife Rahimahullah i̇mam Azam İzâ zellel alimuyu anlatıyorum şimdi. i̇mam Azam Ebu Hanife Rahimahullah yolda yürürken onun önünde yürüyen bir çocuk ayağı sendeler ve Çamurun içerisine düşer. Subhanallah. Böyle çamur, çaynak, üstü başı berbat olur çocuğun. İmam Ebu Hanife hemen elinden tutar çocuğun. Der ki yavrum kalk. Der ki yavrum. Bir dahakine nerede çamur var? Nerede böyle bir problemli arazi var? Neresi engebeli? Dikkat et olmaz mı? İyi bak. Dikkatli ol ve bir daha da düşme der çocuktur çocuk da İmam Ebu Hanife'nin elinden tutar tekrar der ki ustadım sen beni boş ver ben düştüm mü diye yalnız düşerim sen beni boş ver düştüm mü diye sadece kendim düşer ve kendim kalkarım ya ustad aziz sakın sen zelle olma emi sakın sen düşme emi Vallahi sen düşersen ümmet düşer. Sen düşme. Sen haram iştihatta bulunma o çocuk ya. Yanlış bir şey söyleme oldu mu üstadım? Vallahi sen düşersen arkanda ümmet düşer. İza zellel alimu zellel alimu. Beni boş ver üstad. Düştüm mü yalnız kalkarım. Ama sen düşer. Allah'ı razı etmeyen bir hüküm ortaya koyarsan vallahi ümmet düşer. Dikkatli ol. Esas sen dikkatli ol der. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah bu sözün ardından günlerce kendine gelemez. Rivayetler böyle. Allahu akbar. Bitmedi. Bir öğrencisiyle hocası hocasını bir yere vedalamaya gönderir, uğurlamaya Artık otogar mıdır, neresidir tam bilmiyorum. Ama öğrenciyle hoca ayrılacak. Hocası öğrencisine sarılır, duygulanır ve öğrencisine der ki Ya eyyuhat ulep, ey öğrencim. Dua et oldu mu? Dua et. Öğrenci der ki Üstadım Allah şahittir ki ben daha bugüne kadar kendi nefsim için hiç dua etmedim. La hawa la illa billah. İlginç ya. Diyor ki evladım dua et. Diyor ki vallahi Allah şahittir bugüne kadar kendi nefsim için hiç dua etmedim hocam. Diyor ki bugüne kadar ettiğim dualarda sadece hocam için ettim. Ya evladım Allah razı olsun. Ama niye? Diyor ki hocam eğer siz Sapkınla uğrarsanız ümmet uğrar. Vallahi Allah sizi korusun diye dua ettim. Yanlış hüküm vermeyesiniz diye dua ettim. Çünkü enel fakir önemli değil. Ama sen hocasın, sen alimsin. Eğer sen sapıtırsan ümmet sapıtır. Vallahi diyor sadece dualarımda sana dua ettim. Alim nasıl? Önemli. Onun için alimlerin pozisyonu böyle... Az önce bir demokrasinin üzerinden basit bir örnek vermeye çalıştım. Vallahi bizim bu konudaki yaramız çok derin. Çok derin. Bitiriyorum. Tabii böyleleri var. Böyleleri var. Ama bir de ucunda ölüm de olsa hakkı söyleyen yiğitler de var. Yok mu? Elhamdülillah Oradan çok güzel bir cevap geldi Allah'a hamdolsun Allah, hamd Allah çıkarıyor böyle yiğitleri Elhamdülillah Çoklarca Ben burada hepsinin arda arda Sıralamaya kalksam vaktimiz yetmez Ama güncel bir örnek aldım Mısır'da kendisine idam cezası Verilmiş bir alim İsmi de yazmıyor ha İsim yazmıyor almışlar, idam cezasına mahkum edilmiş ama sırasını beklerken kendisine bazı sorular soruluyor. Bakınız ayeti anlamaya çalışıyorum tekrar örneğe geçmeden toparlayalım inşallah ne dedik bile bile tahrif edenler ve maalesef günümüzde böyle alimlerin var olduğu ve alimin statüsünü ve ama işin ucunda ölüm de olsa Hayatında mali olsa da hakkı gizlemeyen alimlerle de bitireceğiz inşallah. Çünkü Allah bundan razı. Metne döktüm. Belki orijinalliği kaybolmasın. Arada 3-5 kelime yutmayayım diye müsaade ederseniz kağıda bakacağım inşallah. Bu mahkumla röportaj yapılıyor. İdam cezası kesinleşmiş ve sırasını bekliyor. Mısırlı Alim Hükümete karşı çıktığı için almışlar Demokrasiye hayır dediği için almışlar Allah'ın mülkünde Sadece Allah'ın sözü geçsin dediği için almışlar Vallahi başkası için değil Allah'ın haramı haram olsun Allah'ın helali de helal olsun dediği için almışlar Cinayet işlememiş bu alim. Gayrı meşru bir işle yaptığı için almamışlar. Vallahi Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmediğini haykırdığı için almışlar. Soruyor diyor ki sizin derdiniz ne? Soru aynen böyle. Sizin derdiniz ne ve niçin buradasınız? Cevap. Biz, bizden olmayan hainlerin başımızda olmasını... İstemediğimizi söylediğimiz için buradayız. 1. Daha cevap bitmiyor. Biz kafir batıyla işbirliği yapan ajan yöneticileri istemediğimizi korkusuzca haykırdığımız için buradayız. Ümmet bizim ağzımıza bakıyor. 3. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın hükümleriyle hükmedecek hayırlı yöneticileri istediğimize haykırdığımız için buradayız. Susmadığımız için buradayız. Zinaya, alkolü, fuhşiyatı, ahlaksızlığı, çıplak plajları, Allah Azza ve celle'nin yasakladığı her ne varsa her şeyi reddettiğimiz için buradayız. Oradaki ikinci soruyu hemen soruyor. Diyor ki, dur dur dur. Bunları söylüyorsun, iyi. Hakkı haykırıyorsun. Hakkı gizlemiyorsun, iyi de sen bunları söylerken korkmuyor musun? Senin hakkında idam cezası vermişler. Hiç mi tedirgin olmuyorsun? Mutlaki alime bu sorulur mu ya? <gülüyor> Hiç Muhammed Ahmet Hanbel'in hayatını okumadın değil mi? Hiç mi ömrünle muttaki alim okumadın? Allah'tan hakkıyla ittika eden alime bu soru sorulmaz. Cevabı söyleyin de ser levhası olarak zihninizin bir tarafına yazılsın inşallah. Korkmak mı? Diyor ki biz alimler böyle bir kelime bilmeyiz. Biz hakkı söylerken böyle bir dimağımızda böyle bir kelime yok. Literatürümüze Hakkı söylerken korkmak kelimesini almadık. Diyor ki sen ne dediğini biliyor musun? Senin söylediğini kulağın işitiyor mu? Ya bu adam birazdan asılacak. Bu adam belki bir daha gün yüzü görmeyecek bu alim. Azamete bak ya. Diyor ki senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Vallahi ben ölmeye hazırım. Kendimi Çocuklarımı, eşimi buraya dikkat edin. Eşimi sahip olduğum her şeyi Allah şahittir ki Allah'ın üstünlüğü için feda etmeye geldim. Allah'u Ekber. Sen bana korkmaktan bahsediyorsun. Ben eşimi, çoluğumu, çocuğumu sevdiğimi bana ait olan her şeyimi sadece ve sadece Allah azza ve celle'nin sözü geçsin diye feda etmeye geldim. Sen beni korkmakla itham ediyorsun. Diyor ki Allah şahittir son sözüm bu. Bir daha o soru soranla konuşmuyor. Çünkü alimede böylesi yakışır. Son söz tesirli olmalıdır ya. Bir daha konuşmaz o alim. İşte Beni İsrail'in üzerinden Allah'ın bize öğretisi. Aziz dostlar. Allah'ın ayetlerini tahrif etmeyeceğiz. Alimlerimiz tahrif ediyorsa itiraz edeceğiz. Çünkü Allah Azza ve celle alimlere kıymet verirken hakkı haykıran alimlere kıymet vermiştir. Allah bizi zelil olmaktan muhafaza buyursun. Allah subhanehu ve teala bizlere ayeti celilelerini ve tayyibelerini en güzel şekilde anlamak ve idrak etmek nasip etsin. Allah subhanehu ve teala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve muesser kılsın. Allah subhanehu ve teala hepinizden razı olsun. Allah subhane ve teala ta taksiratımızı af ve mağfiret eylesin. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala l-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.